Beyatten sonra herhangi bir günah işleyen bir Müslümana dünyada şer'i cezası verildiyse, şüphesiz o ettiğine kefarettir. Cezası verilmediyse ve Allah Teala da gizlediyse iş Allah Teala'ya havaledir. Dilerse afu eder, dilerse cezalandırır. Kula düşecek vazife sık sık tövbe ve inabeyi yenilemektir. Ta ki masiyet üzere değil, tövbe üzere ölmüş olsun. Beyatla gerçekleşen hukukta inni ubaye akum ala en temnaununi mimma menaatum bihi abnaakum Gerçekte ben onunla öz oğullarınızı koruduğunuz şeyden beni de korumanız üzerine size beyat ediyorum. Mealindeki hadis-i şerifte izah buyurulmaktadır. Görüldüğü üzere Resulullah sallallahu teala aleyhi ve selleme beyat edenin kendi malını, nefsini ve her şeyini koruduğu gibi Resulullah sallallahu ta'ala aleyhi ve sellemi de koruması şart koşulmuştur. Müslümanlardan biri, zamanına ulaştığı bir hakime beyat ettiği takdirde, kendi malını, öz evladını koruduğu gibi, şeyhinin de malını, evladını, namus ve şerefini koruması vacip olur. Aslında, la يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِيَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ Sizden biriniz, kendi nefsine istediğinin aynısını, ''Mü'min kardeşine de isteyinceye kadar imanı kemil bulmaz.'' hadisinde bu hüküm umum olarak bildirilmektedir. Ne var ki beyatle iş bu hüküm, şeyh ve mürid arasındaki hususlarda daha kuvvet kazanır. Hatta şeyhin sevdiğini sevmek, münkirlerinden kaçmak da gerekir. Çünkü hakim bir şeyh, muhiplerinden münkirlerinin kokusunu duyduğu zaman derhal tasarrufunu keser. İnsanların iman etmeleri mukabilinde Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem eslimu teslemu Müslüman olun selamet bulursunuz buyurmakla kendilerine bir ücret verilmesini şart koşmamıştır. Binaen aleyh mürit çalışması mukabilinde şeyhine hiçbir şart koşamaz. Bu şartların dahilinde müntesip amele gibi yani şeyhin nezaretinde canı gönülden çalışırsa şeyh de kendisine düşen vazifeleri yapmaya mecbur kalır. التasavvufu imaratul evkati bi'ehemmil muhimmati. Tasavvuf, en mühim vazifeyle vakitleri imar etmektir, değerlendirmektir diye tarif olunmaktadır.